Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Aynur Yılmaz ve Tümay Algan Ferrara'ya teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Bağlı tap köyünde de aynı saatlerde yine topraksız insanlar Yavur gölü düşüğü içindeydi. Hukumat Yavur gölünde torpak dağıtırmış var biz de konalım. Köyler bu söyleşiyle günlerce depren bir bir gün bir sabah yorular dönüyordu. Kaplar, kacaklar, ul ve bulgur torbalar sırtlandı, oklavalar tahtlara bağlandı, bir insan seli mart ayının sulu sekmen kara altında, muhalif yeli altında çoluk, çocuk, genç ihtiyar yalın yapıldak yollara düştüler. Hokumatın gavur gölünde boş torpağı varmış. Hokumat tor torpaksızlara bu bereketli torpaklardan 25-30 dönüm dağıtıyormuş haberi. Yağmurla, karla, kara kala bulutlarla tüm güney ve güneydoğu köylerine iniyor. hane, hane dolaşıyor. Bunu duyanlar hane, hane başkalarına duyuluyordu. Ve bunu tapkarınlar da yola düşmüş. Davranın canlar uyarısını izliyor. Binlerce insan dağ bayraşıp akın akın maraşın gavur gölüne doğru gidiyor. Maraş'ın Gavur Göl'üne topraksız insanların gücü böyle başladı. Maraş'ın Elbistan ilkesine bağlı Tapkuran köyünden 1935 tevreli Hüseyin Öz ve karısı Gülizar ve kızı Feride de kendi deyimleriyle bir takım halinde dağlar deriler aşık Gavur Göl'üne yöneldiler. Binlerce insan gece gündüz demeden güç verdiler birbirlerine yağın yağmur altında yürüna ha dayanın ha. ...Az kaldı ha, ha az kaldı, ha dayanın canlar... ...dayanın kardeşler, dayanın ha, dayanın... yürüna, ha, hacan, babam, ha can, ha doz, ...dayanın az kaldı, üç güne kalmaz varırız yavru görün'e, ...konarız, kurarız evlerimizi... ...torpağımız olacak, dayanın yavrular, dayanın canlar, dayanın... ...ve Maraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Tapkıran köyünden... 1935 tevellüdü Hüseyin Öz, o isyankar, o savruk, o makas değmemiş bu bıyıklarını dişleyerek anlatıyordu. Derken can, derken dost, derken tabibim bir yüzdü, sultan, yağmur durdu. Anımız yağmur olsa iyi. Çevir veriyordu bazen karar. Suyu sepkine. Cıbıl, cıbıl oldu her yanımız. Bir tek ipliğimiz kuru kalmadı. Kuru kalmadı. Unumuz çok çoktan bitmiş idi. Çobanlardan azık istiyorduk. Bölüşüyorduk azıklarla. Ama kime yeter? Kime ne fayda? Feridem, 4 yaşındaki bebem. Anası Gülizar'ın kucağında. Yavrunun davamları cilt yara oldu. Masamız artık yere tüm şiş. Yürüyemez oldu acısından, acıdan bunlayıp durur, bunlayıp durur. Buba, buba ekmek diye, ekmek ya, ekmek. Nereden bulacağını ekmek? Olsan yavrumdan mı saklan gazeteci efendi? Feride'm benim bebeğim, benim canımın bir parçası. Feride'm ağlayıp durur. Buba, buba ekmek. Ne ölüm daha başında? Hacan dedi, hacan. Feride'm şincik bulacak ekmek. Tut hele kendini yavru, tut. Tut. Çincik ekmek bulacağım sana, hem de şer ekmeği, pambuklar gibi. Tut hele kendin, tut yavru, tut kendini, tut. Yavru bu yavru, ne anlar laftan. Yavru dediğim bir sut kuzusu efendi. Gözünde fer kalmadı yavrunun, dizinde derman. ...Tut Feridem dedim, tut kendini... ...Şincik varız bir şehre... ...Şehir ekmeği olmazsa şebit ekmeği... olacağım bebeğime sana, süt kuzum. ...Dürümler yapacağım hiç pendirli balda... ...Tut Feridem, tut yavrum... ...Tut kendini bir denem, tut... ...Feridem tuttu kendini, olmadı... ...İnledi tuttu kendini... Yağmur, sulukar, durmaz efendi, hiç durmaz, çamur al al giz boyu, baskınlı yere ayağını orada kalır, çekmeye dermanlı kaldı. Uyudu Feridem uyudu, uyudu Feridem uyudu, iyi bir uyudu nihayet. Yarım saat sonra gerek köyüne vardık, ekmek bulduk. Köylüler acıdılar halımıza da, şebit ekmeye verdiler, kendir verdiler, bal verdiler. Feridem yiyemedi, ölmüştü de ki oturu gibi mi? Danası güzelerin kucağını oturu gibi uyuyor gibi. Aynen böyle kalmıştı. Uyuyor gibi döşenli yağmurun altında. Sonra buz gibi birisi. Derba muraba. Bu ölülere söylenir, ölmüşlere, deraba kalk demek, kalk! Deraba berba muraba, kalk kuzum kalk! La memleketi hakememine, emine, elin memleketinde gurbette kalma! Ciğerimin kümnake, şu yanık bağrımı delme! Deraba berba muraba, kalk kuzum kalk, kalk! Aşı Gülizar gibi kesildi efendi, o yürümeye dermanı kalmayan, o gözünün feri tükenen, solan Gülizar kadın kimlik kesildi. Bastı Feridimi bağrına burnun doğrultusuna yürümeye başladı. Durmadan, gözünü bile oynatmadan habire bire ağıt söyleyip yürüyordu. Deraba berba muraba. Kalk kuzum kalk, deraba berba. Kalk kuzum kalk, deraba berba, deraba berba, deraba berba. Kalk kuzum kalk, kalk deraba, deraba. Derken efendi, derken can, derken dost. Tam bir gece bir gün daha. Yoktu. Ölü feriden anası güzel bir canlı taştı. Sonra oraya vardığında. Toprak özlemi içinde topraksız 8 bin insan gördüm gavur bölümdü. Derken jandarmalar dağıttı bunları. Burada dağıtılacak boş toprak yokmuştu. Ondan. Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bu hafta da birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa Fikret Otyam'ın 1960'lı yıllarda Maraş'ın Gavurgül'ü civarında devletin köylüye toprak dağıtacağı haberi üzerine yollara düşen köylülerin hikayesini anlattığı bir ses kaydıyla başladık. Fikret Otyam'ı ortaokul yıllarında, yani Yaşar Kemal'i'yi tanımaya başladığım günlerde tanımıştım. Ressam, gazeteci, fotoğrafçı, yazar, senarist, gezgin, halk bilimci, çok yönlü, çalışkan, üretken, heyecanlı, şair ruhlu bir insandı Fikret Otyam. 1926'da dünyaya geldi ve geride birçok güzellikler bırakarak 9 Ağustos 2015'te hayata veda etti. Metin Altıok'un hayata veda eden dostları için yazdığı bir şiiri vardır, Evde Yoklar şiiri. Şöyle diyor bu şiirde Altıok, ''Durmadan avuçlarım terliyor, iniliyor ardımdan girdiğim çıktığım kapılar. Trenim gecikmeli, yüreğim bungun. Bir bir uzaklaşıyor sevdiğim insanlar, ne zaman bir dosta gitsem evde yoklar.'' Fikret Otyam sevdiği dostları vefat edince yazısına Metin'i Altıok'un Evde Yoklar şiirinden bir mısra ile başlarmış. Ben de bugün Otyam'ı anarken Altıok'un şiirinin ilk dörtlüğüyle ona bir selam göndermek istedim. Fikret Otyam ressamdı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocası Bedir Rahmi'den 3 tonda leke tekniğini öğrendi ve üzerine kendi renklerini, yüreğinin coşkusunu kattı. Bir söyleşi de 1943'ten beri ellerim boyalı diyordu. Otyam'a göre dünyada üç tane güzel göz vardı. Doğu Anadolu kadının gözü, Sıpa'nın gözü ve Ceyla'nın gözü. Karlar altında kocaman bir beyazın ortasında, sisler içinde bir dağın yamacında yaşayan kocaman kara gözlü, küçücük ağızlı okka burunlu, hüzünlü Anadolu kadınlarını resmetti, bir de keçileri. Resimlerinde kadınlar ve keçileri çokça resmi dişine şöyle açıklıyordu. Güneydoğu'daki kadınların gözleri doğuştan sürmeli. Bir de sürme çekerler olur fincan gibi. Biraz da ben abartıyorum. Bu gözler benim imzam oldu. Harranlı doğulu kadın. İmzamı olmasa da bu otyam derler. 45 yıldır bu simge oldu. Keçiye gelince biz çocukken kuzu beslerdik. Gazipaşa'ya geldiğimizde keçi besledik. Şimdi Geyik Bayırı'ndaki evimizin bahçesinde keçimiz var. Anadolu sevdası bir gezgindi. 1953'te Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya Urfa'ya gidip gelmeye başladı. Urfa'nın insanını doğasını çok sevdi. Elinde daktilosu, omzunda basit bir fotoğraf makinesi, cebinde ses kayıt cihazıyla Güneydoğu'yu, köy köy mezra mezra dolaştı. Edebiyatta Anadolu için Yaşar Kemal neyse resimde, fotoğrafta, kültürde Fikret Otyam oydu. Yaşar Kemal Anadolu'yu yazarak nasıl güzel anlatıyorsa Fikret Otiyam da çizerek, fotoğraflayarak ve bence yazarak da o kadar güzel anlatıyordu. 1950'de Son Saat gazetesinde gazeteciliğe başladı. Dünya ve Ulus gazetelerinde ve Hayat dergisinde de çalıştı. Şimdi Diyarbakırlı Celal Güzelses ki ona Şark Bülbülü de denirdi bir Urfa türküsü seslendirecek. 1899'da Osmanlı İmparatorluğu yıllarında Diyarbakır'da dünyaya gelen güzel ses bir Mevlid'den bir dengbejmiş. Yaşamının sonuna doğru müezzinlikte yapmış. 1959'da hayata veda eden Güzel Ses'in türkülerini her zaman severek dinliyorum. Şimdi önce genel Güzel Ses'ten bir Urfa Akçakale türküsü olan Abdol'un Mezarı türküsünü dinleyeceğiz. Sonra bir ses kaydında Abdol'un hikayesini Fikret Otyan bizlere anlatacak. Ses kaydı ne yazık ki çok iyi değil ama yani Otyam'ın masal tadında anlatımı için bu eziyeti çekmeye değer diye düşünüyorum. Teacher, let go. Zantep'lik oradan kilise. Severim güney yöresini tüm yurdum olduğum gibi. Yıkıldım Ceylan'ın kahvesini kiliste. Sonra duyan geldi, duyan geldi. Otyam akıyor, otyam kardeş gelmiş diye diye. Halat'ı sorduk yine. Kim öler, kim kalır. Gitmiş kimi mayında, mayında kalmış kimi. Tanrı'nın rahmeti üstlerine olan. Hele alıver Ceylan dedim şu sazı eline. Nazılmaz Ceylan ben isteyince. Sen gidelim altı aydır, sazım asıl dedi. Sonra dokundu sarı telere. Vurgun bir havaydı bu, Topal Abdo'nun türküsü demişti Ceylan. Düden ağzı, Topal Abdo'nun türküsü. Geçmişe ait bir türkü, Cumhuriyet öncesi. Ya bu zalim hükümatta yine bizi hayır eylemez. Ortaklarım kötüdür kardeş, hakkımızı alamak. Divane, divane çitil yavrum yani fidan yavrum divane... ...atları bıraktık çayır çimene. Söylüyordu ceylan, çalıyordu yürekte, bitirdi. Nefesleniyordu, midesini gösterdi. Hastayım dedi, eski keyfim yok. Ali dedim, Ali Akuy, hayda haydi anladık. Peki bu ceylanla nereden geliyor? Anam beni küçükken ceylanım diye severmişti. Sıkılarak söyledi bana. Ne zaman varsam kilise, Ceylan Ali dokunulsa da Ben istemeden söyler Topal Abdo'yu. Bir defasında da kulakları çınlayan Muhittin avazladı Topal Abdo'yu. Sordum, soruşturdum Topal Abdo'nun öyküsünü. Açtım ses alma makinamı ve öğrendim ki. Abdo, öyle iri kıyım bir insan değil, adına kimsiz. Bir kardeşi var Müslüm, Müslüm ise iki metreden fazla. Müslim ha deyince veriyor. dolu dörtgen ki yakışıklı. Ama Abdü'nun tam tersi yüreksiz. Abdü çelimsiz ama yürekli. Bir şey olur Abdü dayanamaz, alır alamam beşlisini çıkar dağlara dağlara. Zulme karşıdır Abdul. zulüm edenlere karşıdır. Ünü gün gün yayılır, halk, ezilen halk her işin Abdü'ye iletir. Abdul dinler, dinler, dinler haber gönderi sonra. Yirmi altın versin. Toprağın elli dönümü şunundur gibiler. Fakir fukara babası olmuştur Abdo. Ezilenlerin, sümürlenlerin. Aman vermez kötülere. Bir terazidir Abdo. Hak, adalet tartan. Belki tam böyle değildi ama anlatılanlar bu. Ne bileyim. ...yüreğimde terazilik olmasın diliyorum. Bir gün bastırırlar Abdü, salımlar... ...mapuz damına tıkarlar. Tıkarlarım Abdü, bu O zamanlar mapushanenin hamamı yokmuş şimdileri var mı ona? Abdur. Sağlı sollu zaptiyeler, filinta kuşalı... ...ortada Abdü giderler hamama. Abdü güzel günlük yıkanır, su dökülür. Zaptiyeler çevrede kuşatmalı. Filintalara da kurşunlar sürülür. Ama Abdü, Arapat'ın aklımı çoktan tutmuştur dağları el etmiştir akvuları. Kardeşleri dostları yani. Kodunsa bul. Dağlar bizimdir demiyor Abdo. Hak tartıyor, adalet tartıyor. Halk, ezilen halk, hükümetle ilgisini kesip derdini, dileğini Abdo'ya anlatıyor. Gün geçiyor, devir dönüyor. Fransızlar ayak basıyor topraklarımıza. Kötüler saklanacak dilik arıyor. Padişah satıyor vatanı. Padişah bu salk keyfini çıkarını düşünür. İyiler, halkımın yiğit kişileri, yüreği mangal Gibiler, tüfeği kazmayı tüfeği nacağı orağı tırpana kapan dikilir düşman karşısına vuru vuru vuru vurulur vuru abdullah Alaman geçtesi abdo bu kurşun ne bu topraklar bizimdir ne işi var düşmanın sonunda zafer de bizimdir galiba. Düşman çekilir, ortalık düzene girer. Padişahı, alem fena, halife ruhi zemin efendimiz de toplar da sarar terk memleket, kaçar. Daha fermanına gerek kalırız. Abdü da iner düzenler. ne toprağı var ne de suyu. Neysin Abdü? Tek çıkar yol, kaçak getirmek. Abdü düşer bu yolları, çıkarır. Yatar kolu kanalı kırık, aç kalır, düşer diyorlar. ...Sabahtır. Akbabalar inmiştir çöl yazıya. Kimi leş arar döne döne... ...Kaçak yoluna düşmüştür ablum. Yakılan türküsünü anlatırlar bana. Kefer aldım da gene ben elimden biçmedim, yandım. Arabiya'da oturur gene Türkiye'de gezerdim. Kardeş, Arapça da gene Türkçe yazardın. Sağ da kollarına ince mercan dizerdin. Kaç olun, kaç ıssız komuhaneli. Düşmanların gelir de öldürürler kökünü anam. Öldürürler kökünü. Bir sabahtır. Abdo, Arap atının üzerinde. Birden tüfekler patlar, Abdo düşer ki döne, döne Yaralıdır. Ince bir kanakar akar dudağından kızgın kumlara. ...sızan kanlar biriken beş olur toplanıp görülür. Şiriler aldı U Akça Kaleden Urfa'ya. Tam Urfa'ya gelende siz suyu kesdin Abdal. Misafet su. Geyatlılar su, su, su... Bir Allah uy çöllere düşmüştür ama gözü kıratındadır, Arap atındadır. Getirin kıratımı da gene binem üstüne. Alaman beşlisini de gene alam destime. Bir bölükten de bir taburdan da ne çıkar, Fransızlar varamıyor üstüne. Böyle bilgiyi dağılıp gider. odası takalı camlı, atımı getirin aney aney, aney anam demektir. Değerli gemli. ya dedikleri de vezir giyimli, vurmazalım, vurma, Yarım derindir, Yarım sağlısı Mevlam kerimdir. Artık gömülüdür Abdo, ıssız bir tepeli. İster padişah olurum, ister şah. Halktan yana olmazsınız. Halk sevmezse türkü mülkü yapmazlar. Dillerden, dudaklardan, gönüllerden geçmezsiniz. Bakın kaçakçı Abdo, sömürülenlere, hayına, zalime, haksızlığa karşı çıktığından yıllardır gönüllerdedir, dillerdedir. Ardından türküler söylenir, gözyaşları dökülür. Halk ne demiş Abdullu ağzından, Abdü Güç bittikten sonra, kardeş, ya bu zalim hükümet de bize yine hayır elemez. Ortaklarım kötüdür yavrum, hakkımızı alamak. Divane, divane, benim çitil yavrum divane. Atları bıraktık yine, çayır çimene. kimene, kimene, kimene, kimene. Söyleyip çalıyordu ceylan, muhittin havasıyordu kime. Çit Kolsuz, bacaksız, yaralı, yarasız insanlar ağlıyordu sessiz, sessiz, Bu suskunluk sanılmasın boşa değildir. Gün gelecek, buralarda kimse işsiz kalmayacak, kimse ölmeyecek, kimse kalmayacak mayında. Gülecek bu insanlar da. Ot böyle demişti, de, yiyeceksiniz günü gelende. Fikret Ohtiyan özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu röportajlarıyla tanındı. Yöre insanının fotoğraflarını çekti, güleç yüzlerini, sevinçlerini, acılarını, yoksulluklarını ve gönül zenginliklerini yazdı. Bu röportajlarını çok sayıda kitapta topladı. 1964 yılında Anadolu Ermeni yazar William Saroyan, Türkiye'ye gelip Bitlis ve Muş'ta ailesinin izlerini sürmek ister. Otyam'a ulaşmaya çalışır. O günleri Fikret Otyam'ın kendi sesinden dinleyelim. Cumhuriyet bürosu Atatürk Bulvarı'nda orada Amerikan Haberleri Bürosu var. Bir gün bir fax gelmiş. William Saroyan geliyormuş Türkiye'ye vapurda. Birisi demiş ki Peki Otyam var gazeteci Cumhuriyet'ten sizi o gezdirsin. Soruyormuş Saroyan acaba kabul eder mi diye. Şimdi bu bana gel, okudular ben deli oldum delirdim delirdim. En sevdiğim yazar ya düşün. Ya delirsin gelsin dedim gelsin. Buzatmayalım. Gazetelerde, dedi Saroyan geldi Amerikalı bir istemem yazar Türkiye'li Amerikalı falan e, ikincisi bir otelimmişti. Ben içeri girdim. Mycroft ot yani bu oyunu olsar olsa William Saroyan hoş geldin falan bilmiyorum ne. Biski içi yıllarında oturduk. Yardım saat kadar anlattık nasıl olacak falan. Bunlar arabayla bitse gidecektir. Ona şey, güzel yağ çizim şu yoldan daha kestirme gidiyor. şurayı uğranır falan. Geldim gazeteye. Dedim ya Saroyan gidiyor Kore'ye. Çok güzel bir yazı dizisi olur. Ben buraya gideyim. Ya şimdi meclisi iş var falan. Verin yıllık iznimi dedik. Kara yolları, arabalarıyla, arabalarıyla o iskambili gider. Bunları takip ettim ben. Tabi bilmiyor. Anca yıllar evvel annesinin babasının anlattığından büyümüş. Hep onu kurmuş kafasında. Ve özlem içinde olduğu her halinden hem davranışından belli. Bir kere bana sarıldı ya, mayfet kutuyam <gülüyor> diye. Öyle bir candan bir orada dedim da bu aynı kitapların adamı bu. Hasıtlı erif olur ya. Yani bu kıl aldırmış. Kimden nasıl düşüyorlar diyeceğim, diyeceğim. Arkadaşım evi Onu mutlu etmek için ne numara yaparsa hepsini yaptı. Gönlüm rahat. Çünkü çok mutlu oluyordu. Ve başlıyordu mırıldanmaya, söylemeye. Akşam daha canlı oluyordu içki içeri. Çocukluğunu anlatıyordu. Nasıl gelmişler? New York'ta ne olmuş? Babası, annesi ne yapmış? Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Herkes dinliyor, çeviriliyor, çevrildiği kadar. O mutluluk şeyleri, anlatmalarıydı. Bir çoşuyor, bir karşılığı budurdu. Yani dinleyin bak. Bizim hayatımız böyle. Bir lafı var, İngilizce söylüyor ona. Ergün ama aynı laf. Bakardı güzel orada, gün güzel başlarsa olur. Wonderful, very nice. These are all as I imagined them, these mountains. We are from Beatles, or from Van, or Muş. Or else. Fikret Otiyam az önce kendi sesinden de dinlediğimiz gibi Saroyan'a Muş Bitlis gezisinde rehberlik eder. Geziden sonra Saroyan şu cümlelerle o tarihe bir not düşer. Üretken ve yürekli bir yazar ve fotoğraf sanatçısı olan Fikret Otiyam ile birlikte Türkiye'de dolaşmak masariyetine eriştim. Bilhassa Otyam'ın mükemmel önderliği ve hazırlıkları Bitlis ve Muş'ta yaptığım ziyaretlerimi unutulmaz bir anı haline getirdi. Onun bir dostu olabildiğimi ümit ederim. Onun sanatı, insaniyeti ve kişisel yakınlığının hayranıyım. Türkiye'ye yaptığım ziyareti hayatımın en büyük tecrübelerinden biri haline getirdi. Bugün Türk ulusunun alçak konukseverliği ve vakarını Fikret'in önderliği sonucunda öğrendiğime inanıyorum. Daima derin şükran ve içten saygılarımla. William Saroyan, Gaziantep 20 Mayıs 1964 Pandemi günlerinde birçoğumuz gibi ben de fırsat buldukça film izledim. İşte az önce dinlediğimiz ses kaydını da Dinkin 2013'te yaptığı Saroyan ülkesi belgeselinden aldım. Bu filmde diğer yüzlerce ulaşamadığımız film gibi gösterime açılmıştı. Fikret Otyam halk bilimciydi. Alevileri, Kürtleri, göçerleri, azınlıkları yazdı, çizdi, dillendirdi. E, türküler derledi. E, yöre sanatçılarının seslerini kaydetti. E, Musa Eroğlu'nun ilk ses kaydını o yapmış. E, Aşık mahsuni i Şerif'in de henüz genç bir halk ozanı iken ilk ses kaydını yapmış ve e, tanınmasına katkısı da çok olmuş. Kürtçe türkülerin yasaklı olduğu günlerde bir konuşmasında kayıtların bulunduğu kutuyu işaret ederek ''Bu kutunun içinde bomba yok, türkü var türkü. Bugüne kadar derlediğim türkülerden hiçbiri daha gün yüzüne çıkmadı.'' diyordu. Programın geri kalan süresinde sizlere Fikret Otyam'ın karış karış gezdiği topraklardan Urfa'dan türküler dinletmek istiyorum. 1909 yılında Urfa'da dünyaya gelen bakır yurtsever 30 yıl kadar mevlitanlık yapmış. Aynı zamanda bekçilik de yaptığı için çevresinde daha çok bekçi bakır olarak anılırmış. Bakır'ın çocukluk ve gençlik yılları sıra gecelerinde geçmiş. Urfa'da kışın sıra gecelerine, yazın bağ ve bahçelere, bahar aylarında ise dağ yatısına gidilirmiş. Bu yerlerde ustalardan oluşan musiki meclislerinde saatler süren fasıllar geçirilirmiş. Bakır yurtsever de bu musiki meclislerine sık sık katılmış. Zamanın ses ustaları Tamburacı Derviş, Mukim Tahir, Kelamza, Karaköprülü İsmail, Tenekeci Mahmut, Marangoz Halil, Muallim Cevdet Bey gibi usta sanatkarlarla meşk yapmış. Biraz sonra bu ustalardan Kelamza ve Tenekeci Mahmut'tan da türküler dinleyeceğiz. Muzaffer Sarı Söz'den onu zaman zaman Yurttan Sesler programına konuk edermiş. Bugün Bekçibakır'dan çok sayıda derleme TRT arşivinde yer alıyor. Bekçibakır'dan iki türkü var sırada. Önce Dağlarbaşı kışladı ve ardından Urfa'nın dağları dardır geçilmez. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da, Babil'den sonra da bugün hayata veda edişinin 5. yıl dönümünde Fikret Otyam üzerine biraz muhabbet edip onun için seçtiğim türkülere yer vermek istedim. Otyam aynı zamanda doğa sever bir insandı. Hayatının son yıllarını Antalya, Gazipaşa'da bahçesinde resimlerinde sıkça kullandığı küçükbaş hayvanlarla işte çeşitli bitkilerle, ağaçlarla ve börtü böcekle dolu evinde yaşadı. Bir yazısında bahçemdeki meyve ağaçlarını hiç ilaçlamıyorum. Varsın yarısını kurtlar kuşlar yesin diyordu. Anadolu'da gelenektir tohum Toprağa bırakılırken kurda kuşa aşa niyetiyle bırakılır. O da bu kadim geleneğe her zaman saygı gösterdi. Eserleriyle çevre bilinci ve doğa sevgisinin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı Akdeniz Üniversitesi çevre sorunları araştırma ve uygulama merkezi tarafından kendisine verilecek olan işte 13. Çevre Hizmet Ödülü'nü aynı amaçlı bir ödülün Çevre ve Orman Bakanı Veysel Erol'una da verilmesi nedeniyle reddetmişti. Az önce Urfalı ses ustalarından bahsetmiştim. Şimdi sırada ustalardan biri var. Kel Hamza'la alakaplı Hamza ses. 1904 yılında dünyaya gelir işte asıl mesleği keçecilik yani işini yaparken bir taraftan da güzel sesiyle kendi kendine türkü hoyrat söylermiş. Hoyrat okuduğu bir sırada ustası ve arkadaşları işte Hamza senin sesin güzel niye pilav okumuyorsun demişler. Ama o zamanın Urfa'sında keyif için müzik yapılıyor. Yani para karşılığı çalmak, söylemek ayıp sayıldığından Hamza düşünüp taşınıyor. Gidip dayılarına durumu anlatıyor. Ya yani Onlardan müsaade alıyor. Yani dayıları da işte yetimsin, ihtiyacın var. Sesin de güzel, sen bilirsin deyince işte çeşitli yerlerde okumaya başlıyor. Al tarafından sevilip takdir edilmeye başlanınca plak yapmaya girişiyor. İşte plak plak çıkınca artık ünü Urfa sınırlarını aşıyor ve Urfa dışından da gazinolarda çalışmak üzere teklifler almaya başlıyor. Böylece yani hayata veda ettiği tarihe kadar gerek Urfa'da gerekse birçok ilde çeşitli müzik ortamlarında. Konserlere katılıyor ve gazinolarda ses sanatçısı olarak çalışıyor. Bağlama, tambur ve cümbüş çalmasında biliyor. Şimdi Ken Hamzadan dinleyeceğimiz bir türkü var sırada. Sözleri ve müziği ona ait olan ve en çok bilinen türküsü Kışlalar Doldu" bugün. Fikret Otyam için seçtiğim türkülere Urfalı usta bir ses sanatçısı ile devam etmek istiyorum. 1919-1988 yılları arasında yaşayan Tenekeci Mahmut Güzel Söz Urfa folkloru için uzun yıllar çok önemli bir kaynak oldu. Asıl mesleği olan Tenekecilik, onu da diğer birçok yerel halk ozanı gibi mesleğiyle anılmasını getirdi. Tenekici Mahmut'tan dinleyeceğimiz iki türkü var sırada. Önce İndim Yarın Bahçesi'ne Gülden Geçilmez ve ardından Pınar'a Varmadın mı? İndim Bahçesi'ne Gülden Geçilmez I know. Sen zalimim kızı, hiç beni anmadın mı? Yandım nanay, gelin! Gelin, gelin, gelin, ben sana yandım, gelin, gelin, gelin, gelin! Ben sana yandım, gelin, bir domurcak gülüken soldırdın ben, gelin! Yandım naay gelin bir domurçak güllükken sallırdım ben gelin yandım naay gelin bu pınar işme pınar yaramış me pınar bu pınar işme pınar Yaram dışma Pınar, yar yanına gelende Bensiz konuşma Pınar, yandım nanay gelin Yar yanına gelende, bensiz konuşma Pınar, yandım nanay gelin Gelin, gelin, gelin. Ben sana yandım. Gelin, gelin, gelin, gelin Ben sana yandım. Gelin, bir damırcak gülüken soldurdum ben. Gelin, yandım ana, gelin. Bir damırcak güllükken soldurdum ben. Gelin. Öldüm lanayganım. Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün programda 5 yıl önce 9 Ağustos 2015'te hayata veda eden çok sevdiğim sanat insanı Fikret Otyaman'a, onun için seçtiğim türkülere yer verdim. Fikret Otyam Alevi değildi ama Alevileri çok sevmişti ve vasiyetinde de Hacı Bektaş Cemevinden cenazesinin kaldırılmasını istemişti. Bir vasiyeti daha vardı. Yani ne kadar oturursak oturalım sonra gitmektir dostlar. Sefa ile uğurlayın beni diye yazmıştı bir yazısında. Ben vasiyeti gereği Hacı Bektaş'ta gerçekleştirilen cenazesine katılamamıştım. Katılanlardan da dinleyemedim ama... Yani eminim ki o türkülerle son yolculuğuna uğurlanırken resimlerinde çizdiğim koca gözlü Anadolu kadınları da ağlamışlardır arkasından. Ali Sirmen onun Orhan Kemal ile yazışmalarından yola çıkarak alçak gönüllü, dar imkanlı, büyük imanlı bu insanların yaşadıkları çağın tanıkları olarak kendi acılarını nasıl balı diklerini her sunulanı nasıl olduğu gibi boyun eğerek kabul etmeyip isyan ettiklerini o mektuplarda okuduk hep birlikte. Fikret Otyam tıpkı aziz dostum, Orhan Kemal gibi, yaşama olduğu gibi kabul etmeye boyun eğmeyen, onu değiştirmeye soyunan bir kuşağın ve türün insanıydı diye tanımlar Fikret Otyam'ı. Bu programı ve daha önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den Sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı Tenekeci Mahmut Güzel Sesten dinleyeceğimiz bir türküyle kapatmak istiyorum. Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü diyor bu türküde tenekeci Mahmut. Fikret Otiyanların devirleri daim olsun. Haftaya pazartesi 13'te 94.9 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın.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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Aynur Yılmaz ve Tümay Algan Ferrara'ya teşekkür ederiz.